Merhabalar, ben Utku Uyar, 94.9 Açık Radyo'da yeniden bir Yeşilçam Arkeolojisi Programı'nda sizlerle birlikteyim. Ee, bu haftaki programımızda geçen hafta e, başladığımız e, seslendirme sanatçısı ve sinematikyeşilçam.com sitesi yazarı Çağlı Sönmez'de olan e, sohbetimize devam edeceğiz. E, bu kısmında birazcık daha onun e, yaptığı düblajlara ve yine e, seslendirme üzerine sohbetlerimiz var. E, ayrıca yine seslendirdiği bir fragmana da yer veriyoruz. Bu sohbetimiz Kadıköy'de gerçekleşmişti. İki kısma ayırdım. Geçen hafta birincisi yayınlamıştı. Bu hafta da son bölümü yayınlıyorum. Hepinize iyi dinlemeler. Ee, özellikle senin kimleri seslendirdiğin konusuna da biraz değinmek istiyorum. Mesela en severek seslendirdiğin kim oldu? Bugüne kadar. Yani ben şöyle söyleyeyim. Tabii ki biz dublaj sanatçıları olarak hepimiz sinemayı severek bu işi yapıyoruz. Yani çoğumuz böyle yapıyoruz. Kendi tekniğimizle yapıyoruz. Ve sinemayı sevdiğimiz için, sevdiğimiz aktörler de var. Onları konuşmak istiyoruz. Ama gerek seslerimizin el verdiği ya da el vermediği derecede onları seslendiremiyoruz. Mesela ben Robert De Niro'yu çok severim ama Robert De Niro'nun fiziki yapısı, tınısına uygun bir şekilde bir ses tonum yok. Robert De Niro'yu seslendirmeyi çok isterdim mesela. Ama öyle bir imkanım yok. Ama şöyle söyleyeyim. İstediğim sanatçıyı seslendiremiyorsam sesimin yakıştığı sesimin yakıştığı adamı seslendirdiğim zaman benim için iyi iş olur. Ya belki oyuncuya karşı nötrümdür. Daha önce filmini izlememişimdir. Ama o adamla benim sesimi yan yana gördüğüm zaman güzel bir sonuç ortaya çıkıyorsa benim için en az Robert De Niro'yu seslendirmek kadar değerlidir. O benim için çok değerli bir seslendirmedir. Bu anlamda e, benim çok severek seslendirdiğim Aynı zamanda e, gençlik filmleri olduğu için sesimin de yakıştığı e, Jackie Chan filmlerini söyleyebilirim. Hı hı. E, çünkü şöyle de bir yanı var. Ben ortaokul döneminden itibaren e, filmleri izleyerek büyüdüm. Filmlerin ruhunu da iyi bildiğim için hı hı. E, filmlere daha aşina olduğum için e, sanatçı, arkadaşlarıma, sanatçı arkadaşlarıma göre filmin ruhunu daha iyi yakalıyordum. E, nerede ne olur, nasıl konuşulur işte burası aslında daha hüzünlü bir sahnemi daha böyle gırgır gır kısmı daha mı önde bu tarz şeyleri daha iyi bildiğim için filmlere daha samimi bir hava kattım düşünüyorum Jack, Jack gençlik filmleri var birkaç tane yaptığım işten de çok keyif aldım hem sevdiğim bir sanatçı hem çevreden çok olumlu bir tepki aldım bu anlamda beni çok mutlu etti ben sesim itibariyle daha çok başrol sanatçıları konuştuğum için çünkü seslendirmede de e, kategoriler vardır. Yaşlı adam sesleri vardır. Yaşlı kadın sesi vardır. Çocuk sesi vardır. Genç kız konuşan vardır. Herkesin skalası ses skalası farklıdır. Mesela benimki 25-35 yaş arasıdır. Hı hı. Ya mesela ben 60 yaşına bir adamı konuşamam. Ama 15 yaşında bir genci, bir ergeni de konuşamam. Bir çocuğu da konuşamam. Kendi olduğum bölüm içinde en iyi konuşabildiğim sanatçılar jön seslerdir. Bu sebepten e, jön konuşmayı çok seviyorum ben. Hani tabi ki bazen e, şartlar dolayısıyla isteyemediğim istemediğim sanatçıları da seslendirdiğim oldu. Yani istemediğim rolleri seslendirdiğim oldu ama bunu kesinlikle benle alakası yok. Bir sanatçıyız. Profesyonel olarak hangi rol gelirse onu hakkıyla, layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Çünkü biz bu işten para kazanıyoruz. Peki e, geçmişe dönük baktığımız zaman Yeşilçam'ı ele alırsak mesela orada ah şunu ben seslendirseydim dediğim birisi oldu mu? Çok. O Hı. kadar çok ki. Zaten benim e, seslendirme merakım da biraz böyle başladı. Yani o karakterlerin o karizmatik konuşmalarına bakıp ben daha seslendirmeye bu lise zamanı... sesini kısıp kendin seslendirme yaptım hiç? Onu da yaptım. Hı -hı. Şöyle bir şey de oldu. O konuşurken ağzımı oynattığımda oldu. Aynanın karşısına geçip ben şöyle yapıyordum. Ee, lise zamanında falan. Aynanın karşısına geçerdim. O karizmatik replikleri konuşurdum. Sonra... Ben sesim da Sesim zamanla oturdukça baktım ki... Sesim fena çıkmamaya başladı. Ben çıkan sesi beğenmeye başladım. Hoşuma gitti, acaba yapabilir miyim diye düşüncem de bundan çıktı. Yeşilçam filmlerindeki hoşuma giden bir kısım da şu. Çok güzel karizmatik replikler var. Hı hı. Mesela Bebek Yüzlü filminde alışılmışın dışında bir şekilde Pekcan Koşar değil, Abdurrahman Palay Tarık Hakan'ı seslendiriyor. Ve o kadar karizmatik replikler var ki. Hı hı. Yani mesela onları konuşmayı çok isterdim. Bazı çok hoş replikler var. Mesela Cüneyt Arkın filmlerinde çok hoş replikler var. 70'li yıllardı. Ya buna bir örnek vermek... Aslında böyle gerek... bakınca sen birazcık daha Abdurrahman Palay şeyinden geliyorsun diyebilirsiniz. Ya belki de ona olan bu sevgim... Kendimde bir parça bulmamla alakalı. Dediğim gibi jön ses olmamdan kaynaktan bir şey olabilir. Bunu da ben kendim söylemiyorum. Ee, bana verilen roller e, ve büyüklerimden aldığım geri dönüşler. Yani kalkıp da ben jön sesiyim demek de olunmuyor. Hı hı. Yani sonuçta bir şekilde olur almanız lazım bu işlerde. Hı hı. Belki de ondan dolayı ben e, John seslere kendimi daha yakın hissetinden daha çok beğeniyorum ve benim sesim Pekcan e, Koşar gibi tenor değil hani ince erkek sesi değil de bariton bir ses olduğu için ki aslında Abdurrahman Palay zaman sesi yaşlandıkça özellikle 75'ten sonra bas bariton oldu o hmm. ayrı mesele kendimi Abdurrahman Palaya daha yakın görüyorum çünkü biraz daha böyle böyle şey böyle biraz daha e, kendini böyle biraz daha gösterme gösteren sesler hani ilk... Dilersen pop... konuşmamızı farklı bir şekilde sürdürebiliriz. Evet. <gülüyor> yani mesela şu an konuştuğumuz ses tonu, dublajda kullanılan bir ses tonu değil ben dublajda böyle konuşmuyorum. Deminki ee, soruna yönelik olarak çok hoşuma giden bir seslendirme söylemek istiyorum. E, Zafere, Hücum, Zafere Hücum Rush filmi var 2013 yılında. Chris Hemsworth'un oynadığı bir film vardı. James Hunt karakterini oynuyordu. Ben o filmi seslendirmiştim. Hı hı. Açıkçası e, beğenildi. Yani sanatçı büyüklerim de çok beğendi. Benim de o anlamda çok hoşuma gitti. Güzel bir filmdi. Güzel bir konu. İyi işlenmiş, iyi oynanmış. Hoş bir adam. Yani e, sesimin bütünleyebileceği bir insan. Güzel de geri dönüş alınca Rush filmi benim için önemli bir yerde. Okay. Onu da sayabilirim. Yani güzel bir filmi de, izlemeyenlere de tavsiye ederim yani. <Gülüyor> Ölüme yaklaştıkça, hayat iliklerinde hissedersin. James değil mi? Evet. Kim bu herif? Bu Nickelode, Ferrari'nin yeni pilotu. Benim dengim değil. ...direksiyondakine bakın tıpkı yaşlılar gibi kullanıyor. Ortada bir sebep yokken neden hızlı kullanayım? Çünkü ben öyle istiyorum. Bugün burada iki harika pilotun inanılmaz mücadelesine tanık oluyoruz. Bir dahaki sefere benimsin. Sanmam. İşin gücün eğlence. Seni bu yüzden seviyorlar. Biliyorum. İğrenç bir adam. Hiç ilgisi yok. Dün neysen bugün de olsun. Bir şampiyonu yenmek için sadece hızlı olmak yetmez. Gönülden inanman gerekir. Hayatım boyunca bu anı bekledim. Bu herifi yenebilirim, İnan bana. Hem istikrarlı hem güvenilir. O gün geldiğinde hayatın ortaya koyabilir mi peki? Son 10 yılın en çekişmeli yarışına hepiniz hoş geldiniz. Dünya şampiyonu Nikilav'da 800 derecelik bir cehenneme mahzun. Bir şey söyleyeceğim. Ölümüne yarışan bir adamla birlikte olup ondan normal olmasını bekleme. Yüzünüzü görünce eşinizin tepkisi ne oldu? Bir yarışı kazanmak için yüzüne değil, sağ ayağına ihtiyacın var dedi. Olanlardan ötürü kendimi suçlu hissediyorum. O hastanede ecelle ceberleşirken kazandığın yarışları izliyordum. Yani aracıma dönmeme de aynı şekilde sen sebep oldun. <Gülüyor> Ölümden döndüğü kazadan tam 42 gün sonra Nicky Lauda bugün yeniden pistte. <Gülüyor> Ölüm korkusundan daha baskın bir duygu varsa... O da kazanma arzusu. Orada kendi içimizde, kendi kadromuzla e, yeni çıkacak olan Hollywood filmlerinin fragmanlarını seslendiriyoruz. Hı hı. Batman Superman'e karşı filmi var. işte, e, Adaletin Şafağı filmi var. Orada Ben Affleck seslendirmesi yapmıştım. O da güzel karşılandı. Özellikle... O orijinal değil miydi o? Hayır. Biz mi yapmıştınız? Biz yaptık onu. Ha, ben onu mesela orijinal zannetmiştim yani <gülüyor> güzel kadromuz e, profesyonel bir kadro olduğu için sırıtmamış. da hmm. teşekkür ederim. İltifat oldu bizim için. Yok ben çünkü şimdi tabii ne kadar bunu söylemek doğru bilmiyorum ama ben genellikle filmleri hep İngilizce izliyorum çünkü. Altyazısı da da hatta aynı zaman İngilizce izlemeye çalışıyorum filmleri. Seslendirme olduğu zaman genellikle mesela çok şey olmam gerekiyor benim. Hani İtalya'da çok fazla seslendirme seslendirmeye maruz kaldım diyeyim sana. E, Star Wars filmini mesela seslendirmeyi daha çok beğendim İtalya'da. Star Wars'un Phantom Menace. O anlamda bir ek yapmak istiyorum. Ülkemizde milliyetçi olduğumuz söyleniyor, dilimize sahip çıkalım. Ama hiç dilimize sahip çıkmıyoruz. Belki 25 senedir çok özel işler haricinde sinemada Türkçe yok. Ama 90 öncesi, neredeyse bütün filmler yabancı filmlerden bahsediyoruz tabii ki. Hepsi Türkçe olarak, altyazısız olarak oynamış. Neredeyse hepsi. Ama günümüzde böyle bir durum yok. Ee, milliyetçilikten kastım benim biraz da o Hani mesela İtalya'da Almanya'da bütün filmler Almanca oynuyor Bir elektronik markete gittim Elime attığım hangi DVD Hangi Blu-ray olursa olsun Almanca desteği olduğunu gördüm hı hı. Türkiye'de yeni filmler haric Eski filmlerin çoğunda Türkçe seslendirme bulamazsınız Ben buna da karşıyım Dileyen Türkçe izlesin Dileyen Alt Yazı'lı Yani Yani Wulbryner'ın e, seslendirmeleri genelde iyiydi. Valla git yapıyormuş bildiğim ha, evet. kadarıyla. Mesela, mesela onun ben, e, Wulbryner'ın bazı filmlerde hani DVD'sini satın alacaksam o Türkçe seslendirdim. Onu da isterim ben ve galiba bizim burada ulaşamadığımız şeylerden bir tanesi o. Yani ben eski filmleri, DVD'sini, Blu-ray'ını aldığım zaman bu eski sesleri istiyorum ben. Ama galiba bu mali yönlerden dolayı, şeylerden dolayı biz bu, buna sahip bir çok kötü bir şey aslında bu. Eski seslerde de şöyle bir sıkıntı var. Ee, sanatçı kalitesi çok yüksek ama dönemin teknolojik şartları e, filmi biraz baltalayabiliyor. Neden Hı. derseniz enter bandı dediğimiz konuşma dışında kalan orijinal sesler. İşte kapı tıkırtısı e, patlama sesi şu bu Türkçe konuşulurken arka seslerin verilememesi durumu vardı teknolojiden dolayı. Mesela Türkçe konuşulurda arkada kocaman bir boşluk bir Hı. böyle bir hışırtı. Halbuki arkada adamlar yemek yiyor. Ya da ne bileyim adamlar arkada maç yapıyor. stadyumun sesi geliyor ama verilemiyordu. Doğru. Dönemiş arkadan önce dinlemiş. Kanal teknolojisi dediğimiz evet, olay çıktı şimdi kanal. yani. Yani orijinal sesi kısıp ya da kimisi artık sessiz geliyor film. Konuşmasız geliyor. Sen üstüne konuşuyorsun. O dönem sanatçı kalitesi çok yüksekti. Filmlere prova yapılarak giriliyordu. Ama enter bandlı dediğimiz bu doğal sesler yani konuşma dışındaki sesler tam net verilemediği için belki günümüz seslendirmeleriyle karşılaştırdığımız zaman veya filmleri düşündüğümüz zaman insanların kulağını biraz e, irit edebilir, yorabilir. Hı, Sesler çok güzel evet. Geçenlerde iyi kötü şirkinin Türkçe seslendirmesini gördüm. İşte e, Pekcan Koşar kötüyü İlay Vallah'ı seslendiriyor mesela. Müthiş olmuş. Saadettin Erbil onu, onun trenden attığı şişman gardiyanı seslendiriyor. Hı. Müthiş kesinlikle harika seslendirilir. Ama mı şey oldu? O da çok iyi. Hayır, Bazen mi? böyle e, enterbandı da iyi olan filmlere denk geliyorum. Geçen affedilmeyen filmini gördüm. Ben çok uzun zaman oldu onu Türkçe izlemeli bir de filmi. E, gerçekten Esen Günay'ın Clint Eastwood performansı harikaydı. Öyle seslendirmeleri biz de arıyoruz. Maalesef bunlar sadece belli arşivcilerin elinde. Onlar da maddi kaygılar gidiyorlar. Bunları pek paylaşma taraftarı değiller. Kanallarda arşivlerine nedense pek taramıyorlar hmm. ki neden yaptıklarını bilmiyorum o dönem öyle bir telif hakkı da yoktu yani sanırım dediğim gibi kalite kaygısı veya öyle bir zevkin olmayışına kaynaklı yani öyle bir arayışa girmiyorlar yani o kaseti çıkartalım yapalım gibi bir durum oluşmuyor demek ki arz yani bir talep olmayınca arz da olmuyor açıkçası. Sermaye evet. piyasasında bir numarayız gelin konuşalım. En yüksek faiz. Bize güvenin. Bize gelin. Size yasalar çerçevesinden nasıl en yüksek faizi vereceğimizi böyle bir bir anlatalım. Sohbetimiz gayet güzeldi. Hatta biz hani seninle bir programlı konuşuruz diye başlamıştık. <gülüyor> Bu ikinci programımız oldu aslında. Şimdi bunları banttan yayınlayacağım için daha sonra tabi belirli bir, bir montajla geçecek. Biz Kadıköy'de güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Can Sönmez'de. E, Can'ın ayrıca yazıları da sinematikeşilçam.com'da e, yer alıyor. E, biz e, Yeşilçam Arka programında 94.9 Açık Radyo'da yayınladığımız Yeşilçam Arka programında e, yine bölümümüzün sonuna geldik. E, önümüzdeki haftalarda görüşeceğiz ama ben programı böyle kapattım gibi olmadan böyle bir değişik bir şekilde kapatmak istiyorum programı <gülüyor> seninle birlikte. Sana bir şey soracağım. En sevdiğin 3 tane Yeşilçam filmi nedir? Yeşilçam filmi. Bu önemli bir soru aslında. Tam böyle yani sonuna yerleştireyim çünkü Hı -hı. en sonunda da en sevdiğin şarkıyı sorup onunla kapılacağım programı e, çünkü. E, bu ikisi de çok zor sorular. Yani bir anda sorduğun zaman aklına gelmeyecek şeyler ama en sevdiğim şarkı söyle söyleyeyim. Ben Yeşilçam'ın e, gerilim temalarını da çok beğenirim, romantik temalarını da çok beğenirim, e, aksiyon temalarını da çok beğenirim. Yani hepsinden çok beğendiğim şeyler var. Yani tercihimiz aksiyon diyelim o zaman yayınlandı saatimiz ee, şey. Aksiyon olarak düşünürsek <gülüyor> e, klasik bir şey söyleyerek tabii tabii. Shaft e, demek istemiyorum açıkçası. Ya da Enter the Dragon demek istemiyorum. Enter the Dragon yani. zaten jenerik müziğimiz. Evet, e, Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmez müziklerinden birisi. Ben e, şöyle bir şey söyleyeyim o zaman. Aksiyon olarak ne kadar geçer bilmiyorum Hı -hı. ama benim dinlediğim zaman atmosferine kapıldığım çok hoş bir müzik var. Ben onu isteyeceğim sizden. Tabii. Ee, Sicilia klanı Ennio Morricone istiyorum. olarak şöyle söyleyebilirim. Ne kadar Yeşilçam sayılır bilmiyorum ama Eşkıya filmini ben çok beğeniyorum. O Hı. Türk sinemasını e, bittiği yerden yani kalktı, e, düştüğü yerden kaldırmıştır. Eşkıya. Uzun yıllar sonra ilk defa böyle büyük bir gişe yakalanmıştır. Ama ben onu e, en sevdiğim Türk filmi olarak söyleyebilirim. Ama bir Yeşilçam filmi olarak söyleyemiyorum. Yeşilçam filmi olarak dersek yani bir şeyler Şen'den söylemek istiyorum açıkçası. Gerçekten her izlediğim zaman keyif aldığım defalarca izlesem sıkılmayacağım bir film olduğunu düşünüyorum. Son zamanlarda ben o filmi defalarca izleyince daha da çok hayran oldum. Ee, orada canlandırdığı karakter dolayısıyla ben Şekerpare filmini e, söylemek istiyorum. Oradaki o e, doğu aksanı, e, üçkağıtçıyla saf adamın çatışması, ki bunu İlyas Salman'la defalarca tekrarladılar. İşte dolap beygirinde falan. Çok hoş bir banker bloğda falan. Tekrarladılar bunu. Çok da güzel şekilde tekrarladılar. Şekerpareyi söylemek istiyorum. Kemal Sunal'dan yüz numaralı adam demek istiyorum. Gerçekten. Hak ettiği değeri görmemiş. Evet. Aslında komedi filmi olmayan, çok güzel dokundurmaları olan, eleştirel bir kapitalizm eleştirisi var. Bence bir Yeşilçam eleştirisi de var. Şahsen ben onu da gördüm. İçinde var. Yüz numaralı adam demek istiyorum. Ve e, madem konumuzun içine Cüneyt Arkın da geçti. <gülüyor> e, Cüneyt Arkın'dan da bir film söylemek istiyorum ben. Açıkçası ne kadar e, dramatik kalıplara bazı bölümlerde çok yakalansa da... ...ben Vurgun filmini de söylemek istiyorum. Okay. Bu arada e, sana buradan teşekkür etmek istiyorum. Vurgun'un <gülüyor> çok güzel e, yabancı ülkelere pazarlandığında... E, ortaya çıkarılan bir broşür var. Evet. Allah broşürü. Evet. Teft olarak yurt dışına pazarlanmış. Ee, bana vermiştim. Onu çok güzel Teşekkür bir, bir ediyormuş. Teşekkür efendim. ederim. Vurgun filminde söylemek istiyorum. Hatta e, mümkünse program içinde Vurgun filminin müziği olan Francis Lai'den medley parçasında rica edeceğim. Tamamdır. O zaman şimdi e, kapanışı Vurgun filminin müziğiyle yapalım o zaman. Peki. E, o zaman önümüzdeki hafta tekrar devam edecek Yeşilçam Arkeolojisi. Tekrar cana çok teşekkür ediyorum programda, programlarda konumuz olduğu için önümüzdeki hafta Yeşilçam Arkeolojisi'nde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.